Ano uz ve ve ve illallah ve ve Arapça dersimizde dördüncü başlığımız ikinci bölümün dördüncü. Dördüncü başlığı. İlel-gabe. Yani ormana. Aynen. Aleyküm selamun salam. ila harfi cer. E-a e, manasını katar. Ekini katar. Kelimenin sonuna. O yüzden gabe kelimesi sonu esri oldu. Gabe, gayip kelimesinden gelir. Yani gizli olan demek. E, ormana gabe denmesinin sebebi gabe Ağaçlıklar sebebiyle, içine gireni gizlemesi sebebiyle ona gabe denilmiştir. İlel-gabeti, ormana. Ve ferihel, ferihel ihvetu, ihvetu kesiran. Feriha, sevinmek, mutlu olmak, daha önce geçmişti. El-ihvetu, yani sevinme fiilinin faili, kardeşler, yani Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, e, kesîran çok yani Feriha kesîran ve Feriha ihvetu kesîran kardeşler çok sevindiler. Lemma ya Yaqub li Yusufa. Lemma He? Yok niçin değil. Verdiği zaman yani izin verdiği zaman lemma efine Selamünaleyküm. Aleykümselamünaleyküm. Lema ezine. Ezine izin vermek. İzin verdiği zaman Yakub'u izni veren yani izin verme fiilinin faili Yakub aleyhisselam. O yüzden hareketi ötre. Lema ezine Yakub'u. Li Yusuf'e. Li harfi cer. Yusuf için demek. Yani Yusuf'a. Yusuf için izin verdiğinde Yakub Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam için izin verdiğinde kardeşler buna çok sevindiler. Ve Zehebu Aleyküm sağ Buraya cümleyi yazalım. Eğer kitaba bakmadan hareketlemesini yapacak varsa taataya geçebilir. Evet. Ben sadece şeylerini yazayım da direcek var mı? O kadar güzel. Vay be. Analım tahtaya <gülüyor> kolay diye ne? <gülüyor> Evet, hareke var mı? Biz, Kitaba bakmadan? <gülüyor> Kitapları ha, kapatın. <gülüyor> <gülüyor> ve <gülüyor> ve bu <hebu> yine <gülüyor> la. Kabe. Kabe. Kabe. bu musarif. Bu musarif. değil, musarif. Kurallara uygun yani. Emin misiniz? Tu olmaz. Olmaz mı? olmaz. Gâbe. kelime gâbe. Son hareketi ne olacak? Gabeten de olmaz. İla harfi cer var çünkü. Zaten Ne? Tin. Tin. Tin. Evet. Gabetin. Çünkü nekre kelimemiz. Evet. Şurada her iki şey, nokta yollamaymışız. Hatayı görmeyen var mı? Buradan <gülüyor> sonrası <gülüyor> Şuraya bir hemze koyayım. Hatta şunun da cezmini koyu. Ve'yi ve el Atmak. Atmak. El-ka. Atmak. Bu kelime bilmediğiniz kelime olduğu için onu geçiyorum. El-ku. veel ku ve evku atmak yusuf. ve evku yu yu yusuf yani meful olması, olması lazım da. yusuf fi onun harekesi esre fi bu kelime de geçmişti bi rin. rin devamı var Fe bi rin devam burada geliyor. fil filin Fil ga be Ti. niyeti. Ti. Çünkü dön şey, elif var. El var. var. O yüzden fil gabeti. Ve ve lem. ve Be lem. Ve lem. yer ha mu yer hamu bi Yusuf yu su fe sagir hadi nasıl olacak he niye sagir oldu Yusufes you know sa Sıfat ra Sıfat evet. mevsuf oldu. olduğu için Sa-gıy-ra Şimdi baştan açıklayacak olursak Ve zehebu Ve zehebu Ve gitti. Manası gitti. Ve, gitti. Ve gittiler Ve gittiler Nereye? İla ormana. Gabetin bir ormana gittiler Gabe nekri Bir ormana gittiler Ve Ve evet. El Yusuf'e Yusufu, Yusuf'u attılar. El kav fiilinin ilk kafiyelinin mevulü Yusuf olduğu için hareketi üstün oldu Yusuf'e fi bir bir kuyuya attılar. Yusuf'u bir kuyuya attılar. Neredeymiş bu kuyu? Filgabeti ormanda. Filgabeti fiden dolayı. E, Harfi olduğundan dolayı hareketimiz esri oldu. Ve lem, lem geçmiş zamanın olumsuz edatı, olumsuzlama edatı yapmadılar, etmediler. Rahmet yerhamu, rahmet ettiler demek. Lem yerhamu, rahmet etmediler. Ve lem yerhamu, ona acımadılar. Kime acımadılar? Yusuf'e. Yusuf yani Yusuf yine mef'ul burada. Rahmet fiilinin mef'ulü. Fakat burada rahmet olumsuz gelse dahi yine o mef'ul. Yusufa. Yusuf'un harekesi üstün olduğu için sıfatı da otomatikman dört şeyle uyayacağını eee hareketinde uyuyor. Erkeklik, dişillikte uyuyor. Elif lamda uyuyor. Yusuf özel isim olduğu için elif lam almasa da elif lam almış kabul ediyor. Kabul ediliyor. Yusufus sagira. Yusuf tekil erkek o yüzden sıfatta erkek. Sagıra te demedik de sagıra. Ee, evet. çoğul demedik. tekil dedik konuda. harekesi de Yusuf'un harekesine uydu. Sonraki cümlemiz yani yedem, bozdu, bir mi Sadece... Küçük Yusuf'a küçük Yusuf'a acımadılar ya, Küçük Yusuf'a küçük Yusuf'a acımadılar. küçük acımadılar. Vekane Yusuf'u Yusuf idi Yani olmak fiilinin e, Faili Yusuf Yusuf imiş ne imiş Veleden sagiran Küçük bir çocuk idi Yusuf küçük bir çocuk idi Şimdi bunun haberi olduğu için Yani bu müptedanın Burada müpteda haber cümlesi var Bu müptedanın haberi e, Üstünlü Keane ne yapıyordu ismini ref haberini nasb eder. Burada haberini nasb etti. O yüzden veled veledun sagirun demedik de veleden sagiran dedik. Yani veleden sagiran sıfat mevsuf. Haber burada cümlenin haberi burada sıfat mevsuf şeklinde bir haber. Küçük bir çocuk idi. Ve kane kalbuhu sagiran. Ve kane kalbuhu. Bu sefer kane fiilinin faili kalp Yusuf'un kalbi. Ve kane kalbu bu yüzden kalp hareketi ötreli. Kalbu hu, onun kalbi sığir küçük idi, küçük bir kalbi vardı. Kalbi de kendisi gibi küçüktü. Kalp de demek ki, demek burada erkek bir isim, eril bir isim. O yüzden sıfatı da erkek. Ocağın varlığı anlamında binide de yapılabilir mi ne O da Yaparsın da burada burada vardıdan ziyade kalbi de küçük idi. Ve kânetil bi'ru. Bir, dişi bir kelime. Semai müennes semayi bir müennes olduğu için kaanet. Yani erkeklerde kane, dişilerde kanet. Ve kanetil bi'ru. Yani bir kuyu. Burada fail. Kuyu imiş yani neymiş? Amikaten. Amika derin demek. Amika, amik derin demek. Fakat bir dişi olduğu için sıfatı da o derinlik sıfatı da dişi bir kelimeyle sonuna müenneslik takısı eklenerek amikaten. Yani kâhne burada yine haberini nasbetti amikaten oldu. Kâhnet amikaten Şöyle de diyebilirdik. Vel bi'ru kâhnet e, amigaten de diyebilirdik. Kuyu derindi. Evet yine müpteda haber. Fiil cümlesi. Tabii sıfat mevsuf. Estağfurullah. Bi'ru e, haberi de uyuyor. evet Sıfat mevsuf değil. Haberde uyuyor. E, yani kâhnet kuyu kânetil bi'ru kuyu idi amikaten derin idi kuyu derin idi ve kânetil bi'ru yine kuyu muzlimeten muzlime zalamdan gelir karanlık karanlık idi muzlim karanlık muzlime dişisi onunda ve kuyu aynı zamanda karanlıktı ve kâne yusufu Vahiden, bakın hep e, üstünlü haberlerimiz yani mef'ul gibi ama burada kâne'nin haberi olduğu için harekeleri üstünlü yani inne ismini nasip eder haberini ref eder inne kâne ise bunun tam tersi kâne ismini ref eder merfu e, ötreli yapar haberini ise üstünlü yapar yani bakın ve kâne Yusuf'u ne yapmış ismini ötreli. Çünkü kâne fiil olduğu için aslında ötreli. Ve kâne Yusuf'u vahiyden tek başınaydı yalnızdı yani. Vahiyd tek biricik demek yalnız. vahid vahiydun değil de vahiyden Şöyle deseydik, innel ile söyleseydik bunu nasıl söylerdik? Vahidun. Evet. Şayet bunu inne ile söyleseydik, inne Yusuf'e Vahidun. Muhakkak. Muhakkak Yusuf yalnızdı. Yalnızdır. Yalnızdır. Dır. Bu sefer tam anlamıyla haber cümlesi olur. Ee, inne ile verirsek. Velakin Lakin Allah'e. Ve Lakin Allah'e. Lakin Allah lakin Allahe orada inne var lakinden sonra gelen inne var İnne'den dolayı Allah lafsı üstünlü inne ismini nas eder demiştik yani üstünlü hale getirir O yüzden innallahe yani bir kimse innallahu derse hata yapar lahin yapmış olur innallahe ve lakin Allahe 5şra müjdelemek Beşşere Yusuf'e Yani müjdeleme fiilinin mef'ulu Yusuf. O yüzden harekesi üstün oldu. Beşşere Yusuf'e Lakin Allah Yusuf'u müjdeledi. Neyle? Ve kâle lehu ona şöyle diyerek. Ona şöyle dedi. Ve kâle lehu ona şöyle dedi. La tahzen La olumsuzlama edatı. Tahzen üzül. Üzül. La tahsen üzülme Tahsen'deki e, bu hüzünden geliyor Hüzünden me üzülme La tahsen üzülme Ve la tehaf khaf, khauf, Korku korkma. Tehaf kork La tehaf korkma Ve la tehaf İnne Allahe me'ak Me'ake İnne Allahe inne yine Allah lafzını nasbetti. İnna Allahu meake muhakkak Allah seninledir, seninle beraberdir. Meah beraber demek. Meahu onunla beraber. Meake seninle beraber. Mei benimle beraber. İnna Allahu meake. Allah seninle beraber muhakkak Allah seninle beraber. Ve leke şenun ve seyekunu yekunu olmak oluyor demek. Kane olmak demek. Kevl olmak demek. Kane oldu demek. Yekunu oluyor. Seyekunu olacak. Yani gelecek zaman e, kipini veriyor buradaki se. Ve seyekunu leke senin, leke senin. Lehu onun. Leke senin. Li benim. Seykonu leke şenun senin bir önemin olacak, yüksek makamın olacak. Seykonu leke şenun şen daha önce söylemiştik. Şam yani önem önemli mertebe senin önemli bir merteben olacak. Seyahduru ileke ilekel ihvetu se yine gelecek zaman. Şeyini veriyor, manasını veriyor. Seyah durup Yah duru, Yahturu, hudur, e, huzur, beraber bulunma, e, yani gelmek, burada gelmek manasında verilmiş. İleyke, ileyke sana. İla, ileyke, ileyhi, ileyye, bana dersem, ileyye derim bana. İlayı, ileyke. Nispet yasıyla kullanıyor. Bana. İleyye. Bana. İleyhi ona. Yani ila ile kullanıyoruz. İleyhi. Ona. İleyke sana. Seyyah duru ileykel ihvetu. Yani kardeşler sana gelecekler. Senin yanına gelecekler. Ve tuhbiruhum. Tuhbiruhum. Haberden geliyor bu kelimenin kökü. Habere. Tuh bir ruhum sen haber vereceksin onlara. Tuh bir haber ver. Tuh bir ruhum onlara haber ver. Tuh bir ruhum onlara haber vereceksin. Bima fealuhu. Yani onların yaptıkları şeyi. Bima fealuhu. Sen onlara onların yaptıklarını haber vereceksin. Ve lemma Bitirdikleri zaman... Minşet burada işlerini bitirdikleri zaman demek. Velem ma feragu feragu ferag ferag mesela istifra ifadesini kullanırlar. kusmak için boşaltır içini insan feraga boşalmak feragat ayrılmak feragat ettim ayrıldım yani mesela namaz hakkında da kullanılır namazdan fariyi oldu veya dünyadan fari oldu. Burada ayrılmak manasında e, yani onlar çoğul kardeşleri ayrıldıklar zaman neyden? işlerinden, yaptıkları işten ayrıldıklarında ve el ve el kav Yusuf'e Yusuf'u attılar. Nereye? Fil bi'ri kuyu'ya kuyuda bazen bunlar birbirinin yerine kullanılabiliyor ala, ila fi, aleyküm salam bunlar bazen birbirinin yerine kullanılabiliyor toplandılar koyuya atarak işlerini bitirdikten sonra yani cümleyi toparladığımızda işlerini bitirip Yusuf'u koyuya attıktan sonra toplandılar ve kalu ve dediler ki Maza naqulu li ebina Maza ne naqulu söyleyeceğiz ne söyleyeceğiz li ebina babamıza ebi babam ebu baba ebuna babamız ama li harfi cerr olduğu için li ebina Li kullanmasak yani harfi kullanmasak nasıl diyebilirdik? maza za ne Hiçbir harfi kullanmadan nasıl söyleriz bu aynı ifadeyi? maza tamam. za ne qulu e bana E bana Babamıza ne söyleriz? Meful hale getirdim. Harfi kullanmadan da ebana dedim mi olur o? Babamıza ne söyleriz? He. Yok harfi kullanmadan dedim zaten. Kale de baduhum işlerinden birisi dedi ki. Baduhum bad e, badiyet yani bir şeyin bir kısmı demek. Bu baduhum ifadesi e, bazıları manasına da gelir. çoğul da olabilir. Ama genelde Araplar bunu işlerinden birisi manasına kullanır. Ba duhum zaman birisi, onlardan birisi dedi ki, Kane Abuuna, bak Kane'nin faili baba, ne oldu hareke? Ebu oldu. Kane Abuuna, babamız idi. Ne idi? Yekulu söylerdi. Ne söylerdi? Ekhafu en yekuluhu zibu. Ekhafu korkuyorum. Neyden? Neden sorusunun cevabını hemen en ile en edatıyla veriyoruz. En ye kulehu ye kulehu ezi ez bu. Kurduğun onu yemesinden korkuyorum der idi babamız. Fene biz de ona diyelim ki sadakte ya eba Bu e, ya'dan dolayı eba oldu yani münada nida e, nasp edebiliyor. O yüzden ya ebana Doğru söyledin. de. Doğru söyledin ey babamız. Kad ekelehu zi'bu. Onu kurt yedi. Yani Yusuf'u kurt yedi. O zaman kurt yedi. Yemişimiz. Aleykümselam. Evet. Şimdi e, geçmiş zaman kipinde olursa böyle. Kad ekelahu zebu kurt yemiştir, kurt yemiştir. Kudat onu yemedi demedim ben. Kad ekelahu yu yani onu kurt yedi, yani yemişti, yemiştir. Yani bunu yemiştir derken bizdeki Türkçe'deki gibi değil yani. Yani kurdun yedine şahitlik edercesine bir geçmiş zaman vererek. Aleyküm selamlarım selamlarım. Evet kurt yedi. Ekele hüc, zi bu. Ekele yeme fiilinin faili kurt. Bunun faili kurt olduğu için zi bir kelimesi olduğu için harekesi ötre. Ne <gülüyor> am estağfurullah. Vafek ve vafekil ihvetu ala zelik kardeşler bun üzerine anlaştılar. Yani bu görüş üzerinde anlaştılar. Vafek <gülüyor> ittifak buradan gelir, anlaşmak, uyum sağlamak. Ve <gülüyor> kâlû ve dediler ki, Ne am ne kâlû lehu ya eba na qat eklehudu bu. Evet, diyelim ki ona diyelim ki, ey babamız onu kurt yemiştir. Evet demek Kale ba'du ihvetihi Kardeşlerinin birisi Dedi ki Velakin ma ayetu Zalik Velakin Türkçedeki lakin bu Velakin ma ayetu zalik Bunun ayeti Bunun delili nedir Kalu Dediler ki Ayetu zalike demu bunun delili demdir. Dem kan. Dem kan demek. Herhalde çay demleme de o kan gibi olmasından mı geliyor bilmiyorum yani. O yüzden mi dediler acaba? Bunun delili kandır. Ve ehazel ihvetu. Ehaze almak. Tutmak, yakalamak bu manalara gelir. Ekazı almak, tutmak, yakalamak. Burada yakalamak manasında. Aleyküm selamünaleyh. Ve ekazel ihvetu. Kardeşler yakaladılar. Ney? kepş Keb Kebeş. Koç demek. Keçi, koç. Bir koç yakaladılar. Ee, burada tercümeleri yanlış yapmışlar. Bakın. Eksik yapmışlar hep tercümeleri. Ekhazeyi atlamışlar mesela. Ekhazı bir koç yakaladılar ve zebuhuhu ve onu kestiler, boğazladılar. Ve ekhazu yine yakaladılar. Ney? Tuttular. Ve ekhazu kamise Yusuf'e ve sabahuhu. Burada aldılar. Yusuf'un gömleğini aldılar. Kamis gömlek demek kamis gömlek demek ve ehazu kamise yusuf'e Yusuf'un gömleğini aldılar. ve sabaguhu ve onu boyadılar. Yani kana boyadılar. Sabağa sibğa boya demek. Sebaga boyamak. Sebaga boyamak. Sabaguhu onlar boyadı. Sabaguhu onu boyadılar. Yani gömleği boyadılar kan ile boyadılar ee, şimdi burada bakın e, belki dikkatinizden kaçan bir kısım var dikkat ederseniz eğer ve ehazu ne fiil bu fiilin mef'ulü ney mef'ulü mef'ulü Kamis. Şimdi nef'ul kamis. Bu yüzden kamis kelimesi ne oldu? Üstünlü oldu. Değil mi? Peki Yusuf niye üstünlü oldu? Mudaf mudafın ilahi. Evet. Mudaf mudafın olduğu için. Yani aslı nedir? Kamisu yusufi. Ama Yusuf gayrimun sarif. olduğu için esra alacağı yerde üstün alır. Gayrimun kelimeler. Kural dışı kelimeler. İrregular kelimeler. Words. Kural dışı yani bu. Yani Arapça kökenli de değil. E, bu yüzden aslında kamise yusufi, yani kurala uygun olsaydı kamise yusufi olacaktı. Mudaf-ı nileyh olduğu için. Kamis kelimesi ise ehazu, tutmak, almak fiilinin nef'ulü olduğu için hareketi üstün. Hocam, mudaf-ı nileyh, kamise yusufi değil mi? Yani ikisi beraber değil mi? He, mudaf, mudaf evet. İkisi beraber İkisi de mef'ul de mesela burada hareketin etkileşimi e, şeyden dolayı mudaf, mudaf'ın ileyh olduğu için yani onun harekesi o yüzden üstün oldu yani gayrimusarif olduğu için üstün oldu yoksa esra alacaktı ve ferihel ihvetu cidden aynı kesiran dememiz gibi cidden çok demek ve kardeşler çok sevindiler ve kalu ve dediler ki elan işte şimdi o Ebu'na. Babamız bizi tasdikler. Bakın hareket Ebu oldu. Ebu'na. Eda'na oldu. Ebi'na oldu. Ve Ebu'na oldu. Buradaki farkı anladınız değil mi? Li harfi cerri gelmiş. Li ebi'na. Ebi, ebu kelimesini ebi yapmış. Li harfi cerri. Ebi'na. Babamız. Ondan sonra münadağa. Nida gelmiş ya ebana ey babamız. Eba oldu. Burada da tasdik etme, doğrulama fiilinin faili olarak ebuna oldu. Fail çünkü. El an yusaddiku ebuna. İşte şimdi babamız bizi bize inanır, bizi doğrular dediler. 5. başlığımız Emame Yaqube. Yakubun önünde. Doğru, demiş. He? Doğru, doğru. Önünde, huzurunda. Emam ön demek. Halfe arka demek. Emam ön. Emame Yakub'e Yakub Aleyhisselam'ın huzurunda. Yani Yakub kelimesi gayrimün olduğu için üstünlü oldu. Bu da ne olacaktı? Emame Yakub'i olacaktı. Mudaf mudafın ileyh yani. Yakub'un önü. Ebu'nun huzuru. Evet, ayet Yusuf suresinde <gülüyor> Ve u eba'hum işâ'en yebekûn yebekûne Geldiler. Ve ca'u ca'e gelmek Geldi. Ca'e geldi. u geldiler. Eba'hum Bakın burada şimdi e, harf icare kullanmadan nefül yaparak ebahum denmiş babalarına geldiler. Ja'u yani geldiler ebahum babalarına geldiler yani baba ebu kelimesi burada mansup yapılarak ne olmuş kendisine gelinen kişi e, manasını vermişler. Ja'u ebuhum denseydi ne olacaktı mana? Babaları Onların babaları geldiler olurdu o zaman mana. Ama ca'u ebahum olduğu zaman babaya gelinmiş. Babalarına geldiler. Bakın bu hareke manayı böyle değiştiriyor. Ca'u ebuhum olsaydı Onların babaları geldiler olacaktı. Ama ca'u ebahum babalarına geldiler. Yani şöyle diyebiliriz. Harfi cer ekleyerek ca'u ila ebihim. Harfi cer kastaydık ne olacaktı? Bu sefer de harekete değişecekti Ebihim çünkü ila var. Ca'u ila ebihim. Babalarına geldiler. Aynı mana. Bu zer harfi cer ile kazandırılıyor mana. Aleykümselamun. İşaen. İşaen burada zaman bildirdiği için üstün verilmiş. Bunun kurallarını ileride görürüz. Biraz ayrıntılı bir mesele. Yani yatsı vakti, akşam vakti geldiler. İşa İşaul evvel'' kastediliyor burada. ''İşâül evvel'' ve ''İşâül ahire'' diye isimlendirilir Araplarda. ''İşâül ahire'' diye yatsıya derler. ''İşâül evvel'' akşam vakti. Burada akşam vakti. ''Yebekun'' ''Beka'' ağlamak demek. ''Buka'' ''Kef harfiyle'' ''Kaf harfiyle'' olursa kalıcılık demek. ''Beka'' Ama ''Beka'' ''Buka'' ''Ağlamak'' ''Yebekun'' ağlayarak geldiler. Alıyor bir halde akşam geldiler. Kalu dediler ki, ya Ebana, ey babamız, inna zehbena nestebiku, inna biz muatraq biz zehbena gittik. Nereye gittik? Nestebiku, istibak yarış yapmak demek. Sebeka öne geçmek sabikun deriz. Öne geçen, sabikun el-evvelin ilk öne geçenler, muhacirlerden ve ensardan ilk öne geçenler ayetinde geçtiği gibi. Sebeka öne geçmek demek. Sabık öndeki, lahık arkadan takip eden, mesela namazda mesbuk denilir mesela, namaza yetişen ve e, lahık sonradan katılan diye. E, nestebik burada istibak, yarış manasında. Yarışıyorduk, yani koşu yarışı yapıyorduk. E, ve terekna Yusuf'e terk ettik, bıraktık. Biz bıraktık Yusuf'u. Terk fiilinin mef'ulu Yusuf. Bu yüzden harekesi üstün. Ve terekna Yusuf'e. Yusuf'u bıraktık, yarış ediyorduk yani. İnde meta'ina. Meta eşya demek. Meta'ina eşyalarımız. inde yanında. Eşyalarımızın yanında Yusuf'u bıraktık. Biz yarış yapıyorduk. Yusuf'u eşyalarımızın yanında bıraktık. Fe ekelehuz vi'bu. Ve kurt onun yedi. Onu kurt yedi. Şimdi e, bu kısayla ilgili Yusuf suresinin tefsirinde ilgili rivayetleri göreceğiz. Normalde bunlar, seleften bir söyle diyor, bu kimseler, Yusuf, e, Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, kurdun insan yediğini bilmiyorlardı. Ne zaman ki Yakup Aleyhisselam onlara, işte siz onu götürmeyin, eğer onu götürürseniz, onu kurt yemesinden korkarım deyince, onların aklına bu düşüyor. Yoksa kurdun insan yediğini bilmiyorlarmıştı. Evet. Ve ca'u ala kamisihi Ve ca'u ala kamisihi Bidemin kezibin. Burada ala kamisihi ifadesini e, tercüme biraz zor olur. Çünkü ala bildiğimiz bir manada gelmiyor. Yani alışa geldiğimiz bir manada gelmiyor. Kamis gömlek demek. Yani Yusuf'un kamisi gömleği kastediliyor aleyhisselamın. Ve ca'u ala Kamisi buradaki ala ma manasında kullanılmıştır. Yani Yusuf'un gömleğiyle geldiler. Beraber, manası. beraber manasında. Bir demin yani e, bu manayı şöyle veriyoruz, yani ayette böyle verilmiş. Ala kamilsihi bidemin. Yani ala aslında yine bildiğimiz manada da cümleyi yansıtırken topluca alarak, yani ondan sonra gelen kelimelerle birlikte alarak veriyoruz. Ala kamilsihi yani gömleği üzerinde bidemin kan bulunduğu halde kezibin yalan. Yalandan bir kan. Bulunduğu halde geldiler. Yani Yusuf'un gömleğiyle geldiler. Onun üzerinde, o gömleğin üzerinde yalandan bir kan vardı. Böyle de e, manayı verebiliriz. Kan, yalan. Şey ya? Kezip yalan demek. Sahte. E, bir demin kezibin, burada sıfat mevsuf var. Bir harfi cer olduğu için dem kelimesini esreledi. Bir demin. Nekre olduğu için de temminli. Bir demin. Sıfatı kezip, yalan. Kezibin. Dem, demek ki erkek bir kelime. Kezip de erkek kullanılmış. E, harekeler tutuyor, sayı tutuyor. Hocam bile bir çevir misiniz? gömleğin üzerinde yalandan bir kan varken. Kan ile. Evet, gömleğin üzerinde Yusuf'un gömleği üzerinde yalandan bir kan bulundalda geldiler. Böyle de çevrilebilir. Ve قالو ve dediler ki, herzaden mu Yusufe, demu Yusufe mudaf mudafoniley, bu Yusuf'un kanıdır dediler. Herzade bu, demu Yusufe, demu Yusufiyin aslında. Ama gayrimüslimler olduğu için Demu Yusuf'e ve vekane ebuhu, Ebuhum babaları Yakubu Ebuhum Yakubu ya yani bakın e, nebiyen burada da yine Kane haberini nasip etti ve Kane Ebuhum Yakubu babaları Yakub bir nebiydi nebiyen ve kâne Ebuhum Yakubu nebiyen babaları olan Yakub Aleyhisselam bir nebiydi. Ve kâne şeyhen kebiran Çok yaşlı idi. Çok yaşlı bir adamdı. Şeyhan kebiran sıfat mevsuf. Şeyh yaşlı demek zaten. Kebiran büyük demek ama burada çok yaşlı manası vermek için. Yani kesiran manasında e, kullanılıyor. Ve kâne şeyhen kebiran. Kâne burada e, haberi vermeye devam ettiği için haberi nasb etti. Şeyhan, şeyhan nasb olduğu için onun sıfatı da nasplı olarak, mensup olarak geldi. Şeyhan kebiran. Ve kani a min evladıhi. A akıldan geliyor. Akıl. A daha akıllı min evladıhi çocuklarından. Min harfi cer. Min evladıhi çocuklarından daha akıllıydı. Bunlar nasıl yapmışlar? Hem de çocuklarından daha akıllıydı, evet. ''Ve kâne Ya'kubu Ya'rifu Ya'kub biliyordu. Ya'rifu arafe bilmek. Ya'rifu biliyor. Biliyor idi. Enne zi'be. Enne nasbetti. Enne ve muhakkak ki kurt. İza ekele insanen bir insan, bir adam yerse, İza muzari olarak e, yaparsa, ederse, yaptığı zaman bu manalara gelir. İza ekele insanen bir adam yediğinde, bir insan yediğinde, Ekele fiilinin mef'olü burada insan kelimesi. O yüzden harekesi üstün. Ekele insanen, bir insan yediğinde Cerahahu ve şakka kamisehu Cerahahu, ceraha cer etmek, ceriha, yara demek. Cerahahu, onu yaralar. Ve şakka, şakka yırtmak, parçalamak demek. Bu fiilinde nef'olü kamis kelimesi. Kamisehu, onun kamisini, gömleğini parçalardı. Yani Kurt bir insan yerse onu yaralar ve gömleğini parçalar. Ve <gülüyor> kâmiysu Yûsuf'e. Kâmiysu Yûsuf'e mudaf mudafun iley. Yusuf tâirunun sarfı. O yüzden harekesi üstün. Kâmiysu yusuf'e salimen. Yani sağlam. Biz de hani sağ salim denir. Selamet içinde sağlam. Sağlam idi. Yûsuf'un gömleği sağlam idi. Ve kâne mesbûgen Fiddemi Mesbuk Sibga kelimesinden geliyor yine Sibga kelimesinden geliyor boyamak Mesbugen boyanmış Kane'nin haberi olduğu için Harekesi nasb Üstün Mesbugen Fiddemi Kan ile boyanmış Kanda boyanmış idi. Fe arafe yakubu Arafe fiilin faili yakub Yani bilme Fiilinin faili burada Yakup Aleyhisselam. Yakup bildi, anladı. Ennehu demun kezibun. Bakın demun, demun kezibun yine burada sıfat mevsuf. Ennehu muhakkak ki o demun kezibun. Yalan bir kandır, sahte bir kandır. Ve enne kısate zi'bi. Burayı kim açıklayacak? Kısate zi'bi. Kısatun mevduatun. Kıssa tezi bi enne ve enne bakın enne ismini nasb eder. İsmi ne burada? Kıssa kelimesi. Yani Yusuf'un şey eslavla kıssa tezi bi kurt hikayesi, kurtun kıssası enne kıssate. Bak enne nasbettik kıssate oldu. Aslı kıssa tuzzi bi. Yani kurt hikayesi. Kıssatu zi'bi, mudaf mudafunley. Ama en ne? ne yaptı? Nasb etti. zibbi zi'bi. Kurt hikayesi, muhakkak ki kurt hikayesi. Kıssatun bir hikaye, nasıl bir hikaye? Mevduatun. Kıssatun, mevduatun da yine sıfat mevsuf. Kıssa zaten müennes tasından anlaşılacağı üzere müennes bir kelime, dişi bir kelime. Dolayısıyla sıfatı da dört şeyde uyum göstereceği için kıssa nekresiz. Şey, nekre bir kelime. Eliflamsız. O yüzden sıfatı da eliflamsız geliyor. Mevduatun. Harekesi uyuyor. Sayı uyuyor. Erkeklik, dişilik uyuyor. Yani uydurma bir kıssadır. Mevdua vadaadan gelir. vadaa koymak demek. İşte ortaya koyduğu manasında uydurdu. Böyle söylerler. Mevdu ifadesi uydurma demektir. Anladı ki bu uydurma bir kıssadır. Yalan bir hikayedir. Kale <gülüyor> li evladihi Çocuklarına dedi ki <gülüyor> Bel Hâzihi kıssatum Veda'tumu ha Bel bilakis Bel bilakis demek Hâzihi Bu Hâzihi dişlerdeydi değil mi? Haza erkeklerde Hâzihi Dişlerde هَذِهِ <gülüyor> قِسَّةُمْ Bilakis bu bir kıssadır. Nasıl bir kıssa? tumuhe, <gülüyor> Sizin uydurduğunuz bir kıssadır. Bir hikayedir. فَسَبْرٌ <gülüyor> cemilun. Burada işte mana yüklememiz lazım. فَسَبْرٌ cemilun, Yani fe akibet fası burada. Sabr, sabretmek bildiğimiz gibi. cemilun <gülüyor> güzel, güzelce sabretmek. Yani artık bana güzelce sabretmek düşer demek istiyor. Ve hazine Yakubu yani Yakup hüzünlendi. Ala Yusuf'e Yusuf için hüznen şediden, hüznen şediden hüznen şediden. Hüznen şediden de şiddetli bir, bir üzüntü sıfat mensuf. Yusuf için şiddetli bir üzüntüyle hüzünlendi. Velakinnehu sabera sabran cemila. Sabran cemilen. Ve lakin nehu sabara. Lakin o sabretti. Neyle sabretti? Sabran cemila. Güzel bir sabır ile sabretti. Sabran cemilen. Burada yine sıfat mevsuf. Evet. Allah izin verirse altıncı başlık. Yusufu fil bi'ri. Yusuf kuyuda. Aleyhisselam. Bu konuyla bir sonraki derste Devam ederiz inşallah. Anlaşılmayan Hocam, anlamadınız. Evet. Evet. mi? Hayır. Neyin mefulü? Dediler. Ne dediler? Bunu dediler. Yok yok yani o kalu'dan sonra veya kaleden sonra başlayan cümleyi kendi başına alacağız. Kali, kali yok yok. Yani kale'yi o iki nokta ile ayırıp artık farklı bir cümle olarak ele alacağız kaleden sonrasını. Tabii. Cümlemizi e şöyle olursa ancak. Mesela kale neam gibi. Bunun gibi e, şeylerle mesela bir şey sorar soruya cevap olarak Kalu Allah'e, mesela söylenen şey ise eğer herhangi bir nesne, o zaman dediğin olur. ve eshedüne ilahillan ve